Allah Azze ve Celle'nin bütün insanlara emrettiği, İbrahim Aleyhisselam'ın dini olan Haniflik dini, dini sadece Allah Azze ve Celle'ye halis kılarak ona kulluk etmek. Nitekim Zariya Suresi 56. ayetinde cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattığında buyurmuştur Allah Azze ve Celle bizleri sadece kendisine ibadet için yarattığına göre şunu çok iyi bilmeli ki, İbadet ancak tevhid ile gerçekleşir. Tıpkı namazın ancak taharet ile gerçekleşmesi gibi. İbadete şirk bulaşırsa onu bozar. Tıpkı e, hades vaki olmasıyla taharetin bozulması gibi. Nitekim Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 17. ayetinde şöyle buyuruyor. Kendilerinin küfrüne şahitlik ettikleri halde Allah'ın mescitlerini müşrikler imar edecek değillerdir. Onların amelleri boşa çıkmış ve cehennemde ebedi kalcılardır. İbadete şirk bulaştığında onu bozup ameli iptal ettiğine, boşa çıkardığına göre o durumda ölen kimse de ebedi cehennemde kalacaktır. Bu sebeple bizler Müslümanlar olarak davasında bulunduğumuz imanı tevhid ile muhafaza etmek zorundayız ve e, Müslümanlar arasına giren şirk unsurunu da Allah için gayret göstererek birbirimizde gördüğümüz hataları e, ki bu hataların en büyük şirktir. E, buna mani olarak gerçekleştirebiliriz. Allah azze ve celle bizleri şirkten e, korusun. Şimdi Allah azze ve celle'nin kitabında dört önemli kayde var. Bu müşriklerle muahidleri birbirinden e, ayıran önemli kaydeler bunlar. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendileriyle savaştığı kafirler, Allah'ın yaratıcı, rızık veren, öldüren, dirilten, fayda ve zararın sahibi, bütün işleri çekip çeviren olduğunu ikrar ediyorlardı, kabul ediyorlardı. Lakin onların bu durumu kendilerini İslam'a sokmamıştı. Bunun delili Allah azze ve celle'nin şu ayeti. De ki, gökte ve yerde sizi rızıklandıran kim? Kulak ve gözlerin sahibi, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? İşleri idare eden kim? Allah diyecekler. De ki, o halde sakınmaz mısınız? Yunus Suresi 31. ayetinde böyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. Buna benzer ayetler Kur'an-ı Kerim'de bolca mevcut. İkinci önemli kaide, Onlar diyorlardı ki, Biz onlara sadece yakınlık ve şefaat talebi için yönelip dua ediyoruz. Onlardan değil, Allah'tan istiyoruz. Lakin, Onların şefaati ve yakınlıkları ile Allah'tan istiyoruz diyorlardı. Allah Azze ve Celle ise şöyle buyuruyor. Allah dışında veliler edinenler, biz onlara ibadet etmiyoruz ancak Allah'a yakınlaşmak için vesile ediniyoruz derler. Evet, Zümer Suresi 3. ayetinde Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Yine, Allah'tan başka kendilerine fayda ve zarar verme gücü olmayan şeylere ibadet edenler, Bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimiz derler. De ki, Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? Allah onların ortak koşmakta oldukları şeylerden münezzehtir. Yunus Suresi 18. Ayet Üçüncü önemli kaide, Nebi Aleyhisselatü Vesselam, insanlar farklı şeylere kuluk ederlerken zuhur etmiştir. Bu insanlardan kimisi güneşe ve aya, kimisi salihlere, kimisi peygamberlere, kimisi meleklere, kimisi de ağaçlara ve taşlara ibadet ediyorlardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunların aralarında hiçbir fark gözetmeksizin hepsiyle savaşmıştır. Bunun delili Allah Azze ve Celle'nin Enfal Suresinin 39. ayetindeki şu kavgidir. Din tamamen Allah'ın olup fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaş. Güneş ve aya ibadet ettiklerinin delili Fussilet suresi 37. ayetidir. Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Ne güneşe ne aya secde etmeyin. Tapmakta olduğunuz şeyleri yaratan Allah'a secde edin. Salihlere ibadet ettiklerinin delili İsra suresinin 57. ayetidir. Şöyle buyruluyor. De ki, onun dışında iddia ettiklerinizi çağırın bakalım ne bir zararı sizden kaldırabilirler ne de değiştirebilirler. Kendilerine süslenip ibadet ettikleri de hangi hangisi Rablerine daha yakın olacak diye vesile arar. Onun rahmetini umar ve azabından korkarlar. Bu ayetin tefsirinde İbn Abbas radıyallahu anhüma, onların Mesih İbni Meryem'e annesine melekleri ve güneşle aya dua ederek, seslenerek ibadet ettiklerini ifade etmiştir. Evet, peygamberlere ibadet ettiklerinin bir diğer delili Maide suresinin 116. ayetidir. Bu ayette onların bir takım müşriklerin Mesih İsa ve annesine ibadeti yönelttikleri, ve bu sebeple e, İsa Aleyhisselam'a kıyamet günde sorgu yapılacağını e, anlatıyor bu ayet. Taşlar ve ağaçlara ibadet ettiklerinin delili Ebu Vakıd el-Leysi'nin rivayet etmiş olduğu meşhur kıssadır. Allah Resulü ve Vesselam ile birlikte Huneyn'e çıktık, bizler küfürden yen çıkmıştık diyor Ebu Vakıd el-Leysi. Ve müşriklerin yanında ibadet ettikleri ağaçları vardı. Silahlarını ona asıyor ve ona zatı envat diyorlardı. Biz yolculuk esnasında bir sidre ağacına uğradık. Dedik ki ey Allah'ın Resulü bize de onların zatı envatı gibi bir zatı envat edin. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allahu Ekber. Bu Allah'ın sünnetidir. Nefsim elinde olana yemin ederim ki İsrailoğullarının yolunu takip ediyorsunuz. Siz onların tıpkı Musa Aleyhisselam'a bize de ondan ilahı gibi bir ilah edin demesi gibi dediniz. Musa onlara şüphesiz sizler cahillik eden bir kavimsiniz demişti. Şekindeki ayet okuyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Araf suresinin 138. ayetinde. Ve dördüncü önemli kaydede muhakkak ki zamanımızdaki şirk öncekilerin şirkinde daha büyüktür. Zira öncekiler sadece şiddet anlarında. Allah'a Halis oluyorlar, genişlik zamanlarında şirk koşuyorlardı. Zamanımızda zuhur eden şirk ise hem darlık hem de genişlik anlarında olabiliyor. Bu konuda Lokman suresi 32. ayetini hatırlatabiliriz. Onları dağlar gibi dalgalar kapladığında dinlerini yalnız Allah'a halis kılarlar. Halis kılanlar olarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkarınca da onlardan kimi, kimileri orta yol tutar, kimileri de şirk koşar. Allah azze ve celle ibadetin anlamı, evet, ibadetin anlamı, itaat, emirlerine uymak ve yasaklarından sakınmaktır. Allah'a Sadece Allah'a hal kılınması gereken ibadet türleri dua, yardım isteme, istigase, kurban kesme, adak, korku, ümit, tevekkül, yönelme, muhabbet, haşiyet, rabet yani istek, rehbet yani çekinme, ilah edinme, ruku, secde, huşu, tezellül ve tazimdir. Bütün bu sayılanlar ilahlığa has özellikleridir. Allah Azze ve Celle Cin Suresinin 18. ayetinde şöyle buyuruyor. Mescitler Allah'ındır. Allah ile birlikte başkasına seslenmeyin. Rahat Suresi 14. ayetinde, Hak davet O'nundur. Onun dışında dua ve ibadet ettikleri şeyler onlara hiçbir şeyle icabet edemezler. Ancak avuçlarını açıp suya sokan ağzına ulaştırabildikleri kadarı dışında. Kafirlerin duaları ancak sapıklıktır. Yine bu konuda Fatiha suresinin 5. ayeti ancak sana ibadetler, ancak senden yardım isteriz. ifadesi de yardım talebinin sadece Allah azze ve Celle has kılmaz gereken ibadetlerden olduğunu gösteriyor. Enam suresi 162. ayetinde de ki benim namazım, nüsüklerim yani hac ibadetinde e, eda et, edilen e, görevler hayatın ve ölümün alemlerin Rabbi ortağı olmayan Allah içindir. Bununla ve Müslümanların ilk olmakla emrolundu. Bunun gibi e, ibadet türlerine dair Kur'an-ı Kerim'de e, ayetler çok. Evet ayrıca aynı meselede bu Suresi'nin 65. ayeti yani gemiye bindiklerinde dediğini yalnız Allah'a halis kılıp e, yalvarmaları, karaya çıktıklarında da Allah'a ortak koşmaları ifade ediliyor. Maalesef günümüzde e, la ilahe illallah sözünün doğru anlaşılamaması sebebiyle insanlar Allah'tan başkasını ilah ediniyor fakat bunun farkında olmuyor. Bir şeye Allah demedikçe onu ilah edinmedim zannediyor. Halbuki Şuara suresinin 193. ayetinde Allah Azze ve Celle, Allah ile beraber başka bir ilaha seslenme, dua etme buyuruyor. Yani her kim Allah ile beraber başka bir şey seslenirse, yardım talebinde bulunursa, dua ederse, manevi yardım talebinde bulunursa, onu ilah edinmiştir. Evet, bu meallerde işte eski puta tapan inançlarına dönerler e, şeklinde tercüme edilmesi Allah Azze ve Celle'nin kastettiği manayı biraz perdeliyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin zikrettiği şey ortak koşma, şirk. E, ayette zikrettiği şey şirk. Ama e, bu şekilde tercüme edilince sanki sadece puta tapmak şirk gibi anlaşılıyor. Halbuki az önce saydığımız gibi e, ibadet çeşitlerinden herhangi birisinin Allah'tan başkasına yönlendirilmesi kişinin müşrik olmasına yeter, yani şirke düşmesine yeter. Burada maksat e, bu çirkin fiilleri işleyen insanların tekfir edilmesi değil, onlara hüccetin ulaşması yani Allah Azze ve Celle'nin bu konudaki uyarılarının ulaştırılması. Yoksa La İlahe illallah deyip İslam'a giren insanlardan pek çoğu La İlahe illallah'ın ifade ettiği bütün manaları bilmeyebilir. Aleyküm Selam ve Rahmetullah hüccetin ulaştırılması lazım hüccet ulaştırılmasına rağmen ve muhatabın e, bu konularda hiçbir şüphesi e, kalmamasına rağmen ısrar ederse sırf birilerinin hatırına sevdiği saydığı e, birilerinin hatırına bir takım batıllar savunmaya devam ederse bu da işte e, ciddi bir tehlike oluyor çünkü Allah Azze ve Celle hakkı iyice açıklayıncaya kadar kimsenin kalbini kör etmez. Hakkı açıklar, beyan eder, ortaya koyar, hüccet ortaya konulur. Bu hucuttan sonra insan ya tevbe eder, hakka döner, ya da menfaatlerini tercih eder veya Allah'ın razı olmadığı bir takım şeyleri e, tercih eder. Bu sebepten kalbi kör olur. Bundan sonra da e, hiçbir şey anlatamaz, anlatılamaz hale gelir, anlamaz hale gelir. Aleykümselam ve rahmetullah. Tevillerle kabul etmiyorsa getirilen tevirlere bakılır. Eğer tevil kabil ise e, o tevil onun tekfirine maniidir. O tevilin giderilmesi gerekir. Bu da ayrı bir hujjete eee gerektirir. Ama tevil kabil değilse böyle bir tevil o kimse için mani olmaz. Tekrine mani olmaz. Mesela dinde belli kaydeler vardır. Uzak tevil. Uzak tevil vardır. E, mesela bir kimse tutup da e, Allah ve Resulü'nden naslar ulaştırıldığında o zaman bu kadar insan neden böyle davranıyor şeklinde bir yorum yaparsa, bu kabul edilmez. Tevil yorum demek. Ee, yani ataları, babaları, saygı duyduğu bir takım isimleri ön plana koyarsa, e, bu kabul edilen bir tevil olmaz çünkü Allah Azze ve Celle'nin Araf suresi 172-173. ayetlerinde e, kullarından e, ahit aldığı zaman böyle demiyesiniz diye saydığı şeyler arasında bu var. Yani e, atalarımız, bizden öncekiler şirk koşan bir toplumdu. Biz de onların yoluna uyduk. Böyle demiyesiniz diye diyor Allah Azze ve Celle. Ama delil karşısında mesela e, bunu en bariz şekilde ifade edebileceğimiz bir rabıta meselesi vardır. Rabıta konusunda sufilerin e, Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun ayetini e, tevil etmeleri. Aynı şekilde e, Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin, yarattıkları hakkında düşünün hadisini rabıtaya delil getirmeleri gibi kafalarını karıştıran şeyler olabilir. Ve onlar yaptığı bu e, işte kendilerini sünnete tabi oluyor zannetmeleri e, burada kabul edilebilir evlilerden olur ve onun giderilmesi lazım şüphelerin giderilmesi lazım çünkü e, bu ayetlerin bu hadislerin anlaşılmasında metot Allah Azze ve Celle'nin kendilerinden sonrakiler için hüccet kıldığı sahabelerin anlayışıdır bu konuda insanlar ayetleri ve hadisleri farklı farklı anlama yolunu tutarlarsa ölçü e, sahabelerin bu konuda tuttuğu yoldur çünkü Allah Azze ve Celle Bakara 137. ayetinde eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa elbette hidayet bulurlar buyuruyor. Şimdi e, onların buradaki çelişkisi şu. E, bizzat Allah'a rabıta olamıyor o halde yarattıklarına rabıta yapalım derken onları e, böyle bir şey yapmaya iten sebep ne? Yani Allah mı emrediyor rabıta yapın illa birilerini diye? E, buradaki temelsizlik bu. Bunu insanlar kendileri çıkarıyor. Yani Allah'tan korkun sadıklarla beraber olun ayetinden. İşte biz her zaman sadıklarla bir arada bulunamıyoruz. O halde ne yapalım? Onların yokluğunda zihnimizde onları tasavvur edelim gibi bir düşünceye sahip oluyorlar. Ama biz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemine baktığımızda mesela Hanzala radiyallahu anh, Hanzala münafık oldu diyor. Ve sokağa fırlıyor. Ebu Bekir anh ile karşılaşıyor. Ee, neden öyle dediğini sorunca, işte biz Allah Resulü'nün huzurundayken farklı e, bir intibadayız, o, onun yanından ayrıldığımızda e, daha farklı oluyoruz diyor. Aynı şey bende de oluyor diyor. Ebu radıyallahu radiyallahu anh, beraber Allah Resulü'ne gidiyorlar. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz e, onlara bazen öyle bazen böyle diyor ama rabıta yapın demiyor bak. Hiçbir sahibi e, bu şekilde bir anlayışa gidip işte biz Allah Resulü'nün yanında olmadığımız zamanlarda onu zihnimizde tasavvur edelim diye bir düşünce gitmemişler. Artı raptanın yapılış şekli itibarıyla e, tam bir ibadet e, formatında yapılıyor, işte abdestli olarak kıbleye yönelerek e, yapılması gibi e, ibadetleri ise ancak e, şeriat koyucu koyar onun koyduğu ölçülere göre ibadet edilir. Eğer bunlar arasında böyle bir ibadet yoksa o da reddedilir. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam her kim emrimiz olmayan bir şeyle amel ederse o reddolunur buyuruyor. <gülüyor> Veptegu İleyhil Vesile konusunda e, vesilenin en büyüğü Evet, saatın bir saat. E, vesilenin en büyüğü Allah Resulüne itaattir. Allah Resulüne itaat etmeyenlerin o, e, yani Resul Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmeyenin işte Resul'ün yüzüsü hürmetine gibi bir e, vesile edilmesi ne kadar kabul edilebilir? Ve ayette geçen eliflamlı gelen el vesile mutlaka meşru olan vesilelerden olmalı ve bunun meşruiyeti kitap ve sünnetle e, sabit olmalı. aleykümselam selam ve rahmetullah ve bereketu. Çünkü el vesile, ayette geçen e, marifeli el vesile herhangi bir vesile değil. Din tarafından, şeriat koyucu tarafından meşru kabul edilen vesileler. Vesile olsun da hangi vesile olursa olsun değil. Eğer insanlar böyle bir e, genişlik edinirse, her önüne gelen kafasına göre bir vesile tayin eder ve e, bununla tevessül etmeye çalışır. Mesela bu meşru vesileler arasında Allah Azze ve Celle'nin ya yehlezi ne amustainiudis sabr ve sala ifadesi, ey iman edenler, sabır ve namazla yardım isteyin. Burada sabır ve namazla yardım istenmesi, yoksa birilerinin yüzü sürmetine değil, bu zikredilmiyor. Evet, salih ameller vesiledir. Salih amellerin, e, salih amellerle tevessül etmeyen kimsenin e, başka şeylerle vesile et, e, vesil tevessül etmesi asla kabul edilmez. Aleykümselam <gülüyor> Evet, salik kişinin duasıyla tevessül var. Ses yok mu şu anda? Salik kişinin yüzü hürmetine demek, salik kişinin duası aynı gibi geliyor. Şimdi, eee, salik kişinin duasıyla tevessül etmek bu şeriat tarafından meşru kılınmış Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde buna dair sahih örnekler var. Ama o yokken, kıyabında yüzü suyur gibi yapılan tevessülü meşru olduğuna dair hiçbir delil yok. Duada bir ibadet olmaz hasebiyle ve tevessül etmek de, Allah'a tevessül de bir ibadet olmaz hasebiyle, bu ibadetin mutlaka meşru şekilde yerine getirilmesi lazım. Yani Allah Resulü tarafından, Allah ve Resulü tarafından o işe bir izin verilmiş olması, icazet verilmiş olması gerekiyor. Meşruluğu bu anlamda. Eğer böyle bir icazet yoksa e, bu kabul görmez Hatta emredilmediği bir şey yaptığı için bunu yapan insan mesul de olur. Sahih-i Müslim'in e, iman bablarına gelen bir rivayette İbn-i Mesud radıyallahu anh, e, rivayet ediyor. Her peygamberin seçkin bir takım havarileri ashabı vardı. E, en sonunda şu ifadeler var bu hadisin. Bu, bunların ölümünden sonra öyle kimseler geldi ki emrolunmadıkları şeyleri yapar ve yapmadıkları şeyleri söyleyen kimseler oldular. Artık her kim bunlara e, eliyle karşı çıkarsa mümindir, diliyle karşı çıkarsa mümindir, kalbiyle karşı çıkarsa mümindir, bunun ötesinde e, hardal tanesi kadar iman yoktur buyruluyor. Yani her kim dinde emrolunmadığı bir şeyi yaparsa bu karşı çıkılması gereken bir münkerdir. Şefaatle tevessülü anımsatmıyorum. Şimdi e, şefaat dua ile tevessülü anımsatır belki ama zat ile tevessülü e, burada e, alaka olmaz arasında. Çünkü bakın az önce e, İsra suresinin 57. ayetini okuduğumda İbn Abbas Radyalanma'dan bir nakilde bulunduk. Orada diyor ki İbn Abbas Radyalanma ee, onlar yani e, müşrikler peygamberlere, meleklere e, güneşe ve aya taparlardı. Onlara dua ederek seslenirlerdi. Bu şekilde şirk koşarlardı diyor. Şimdi bakın Allah Azze ve Celle ayetlerinde zaten meleklerin müminler için istiğfar ettiklerini bildiriyor. Ama hiçbir ayette, hiçbir hadiste işte meleklere gidin de sizin için bağışlanma dilesinler, bunu isteyin denmiyor. Bilakis bu şekilde yapılan bir talebi şirk olarak ifade ediyor İsrail 7'de. Kendisine ortak koşmak olarak ifade ediyor. Ve Allah Azze ve Celle kendisinden başka dua edilen, seslenilen, manevi yardım talep edilen kim varsa ne varsa bunu kendisine karşı ortak koşulmuş bir ilah olarak isimlendiriyor. Dolayısıyla, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat edecek olması, salihlerin şefaat edecek olması veyahut meleklerin şefaat edecek olması, onların müminler için istifar ediyor olması, bizim onlardan istekte bulunmamızı gerektirmez. Çünkü buna izin verilmemiş. Allah Azze Celle sadece kendisinden istenilmesini meşrulmuş. Şefaati dahi biz bugün için. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan talep edemiyoruz ancak Allah'tan talep ederek Allah'ın bizi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine naileyle diyebiliyoruz. Burada isteğin yöneltildiği, ibadetin yöneltildiği zat yalnızca Allah Azze ve Celle. Ya için şefaat ya diyemiyoruz. İşte az önce söylediğim sebeplerden ötürü. Bu şekilde seslenenleri Allah Azze ve Celle kınıyor. Ee, i̇bn Abbas'tan gelen rivayette müşriklerin meleklerden, e, İsa Aleyhisselam'dan istekte bulunduklarını, onlara dua ettiklerini, yani dua ibadetini, sadece Allah'a has gereken dua ibadetini e, Allah'tan başkalarına yönlendirdiklerini ifade ediyor. Evet, ancak Allah'ın izin verdiği şefaat edecek, ee, Allah'ın şefaate izninde de e, ibadetin Allah'tan başkasına yönlendirilmesi söz konusu değil. Ama şefaat talebi Allah'tan başkasından yapılırsa o zaman ibadetin Allah'tan başkasına yönlendirilmesi devreye giriyor. Şefaat ettiklerine de yine Allah Teala izin verirse cennete girecekleri değilmiş. Şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, şefaati birkaç türlü. E, mesela Haşir Meydanı'nda bekleme uzayınca e, onun sıkıntılarından kurtulmak için e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatçi olması var. E, cehenneme giren, günahları sebebiyle cehenneme giren muvahhidler, tevhid ehli e, kulların Allah'a şirk koşmadığı halde günahlarından dolayı cehenneme gireceklerin cehennemden çıkması için Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şefaati olacağı dediliyor. E, hatta mesela Ebu Talib'e şefaati söz konusu. Fakat onun cehennemden çıkması için değil. Cehennemde azabın hafifletilmesi için e, bir şefaati söz konusu. Yani şefaatin türleri var. Yoksa Cehennemi hak etmiş bir kimseyi dünyadaki yaptıklarından dolayı cehennemi hak etmiş bir kimseyi cehennemden çıkarmak gibi bir şefaat söz konusu değil. Yani kafir olarak ölmüş bir kimseyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati cehennemden çıkaramaz. Bakın burada burada şunu ayırt etmek lazım. Allah Azze ve Celle Resulüne böyle bir izin verdiğinde bunu gerçekleştiren Allah Azze ve Celle Resulüne böyle bir yetki, şefaat izni vermesine rağmen bu şefaati talep etmeyi yani dua talebini Resule yönlendirilmesine izin vermiyor. Yani biz bugün Şefaat Ya Resulallah diyemiyoruz. Ama bunu Allah'tan talep ediyoruz yine. Buna nail olabilmek için de e, Allah'ın bizden istediği bazı şeyleri yerine getirme mecburiyetimiz var. Neresini? Hangisini dedik? Rasul'den istememizin delili. Bu Allah'tan başkasına dua'yı yasaklayan genel ifadeli ayetlerden e, belli sabit. "Leta'du ma Allahi ilahan ahar". Allah ile beraber başka bir ilaha seslenme ifadesi. Ondan sonra İsra 57. ayetin tefsirinde İbn Abbas radıyallahu anh'ın söyledikleri. Yani müşriklerin bir kısmının peygamberlere dua ederek seslendikleri, bir kısmının meleklere dua ederek seslendikleri ve böylece Allah'a ortak koştukları ifade ediliyor. Allah azze ve Celle'den resulün şefaatine nail olmak için dua edilebiliyor Allah'a seslenilerek. Yani dua ibadetini Allah'tan başkasına yönlendirmiş olmuyorsunuz. Ama size kayıp olan birisine seslendiğinizde, yani duanızı ona yönlendirdiğinizde, Allah'a ait sıfatları o seslendiğiniz kimseye vermiş olursunuz. İşte, e, evet, şu an Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim e, huzurumuzda olsa, biz onun huzurunda olsak ve ona şefaat izni verilmiş olsa bunu dememiz caiz olur. Ama şu an için böyle bir durum olmadığında e, bu caiz olmaz. Çünkü İsa Aleyhisselam da e, şefaat talep edilecek birisi. Mesela insanlar o uzunca gelen Bukhari'deki şefaat hadisinde İsa Aleyhisselam'a da gidecekler şefaat istemek için. Ki peygamberlerin şefaat edecekleri bildirilmiş. Ama İsra 57. ayetin tefsimde İbn-i Abbas diyor ki onlar İsa Aleyhisselam'a seslenerek e, dua ediyorlardı. Yani e, Allah katında yüce dereceleri bile olsa onlardan istekte bulunamazsın. Size gaip olan. Birinden manevi bir yardım talebinde bulunamazsın mesajı var burada. Evet, kabrinde, e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinde diri olduğu sabit, sahih hadislerde sabit. Ama bu onlardan, e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan talepte bulunma e, yetkisini vermez bize. Az önce bunun örneğini verdik. Mesela e, muhakkak ki melekler, müminler için bağışlanma dilerler ama müminlere meleklerden e, bağışlanma talebinde bulunmalarına izin verilmemiştir. Peygam Peygamberi'ye vefat etmiştir ama onların kabir hayatları berza hayatları olduğu da sabit. Yani e, hatta Muhammed Aleyhisselam miraca çıkarken ne, e, Musa Aleyhisselam'ı kabrinde namaz kılar vaziyette gördüğünü bildiriyor. E, onların berza hayatları hakkında çok fazla bilgimiz yok. Yani nebilerin berza hayat hakkında bilgimiz yok. Ancak bize vahiy ne kadarını bildirdiyse, kitap ve sünnet ne kadarını bildirdiyse daha fazlasını söyleyemeyiz biz aynı şekilde mesela şehitler de şehitler de öyle yani nebilerin berza hayatı, şehitlerin hayatı gibi fakat diğer ölüler onlar gibi değil mesela şehitlere ölüler demeyin deniliyor Yani başka insanların berzah hayatıyla peygamberlerin ve şehitlerin berzah hayatının farklı olduğunu bilmemiz yeter bu konuda. Herkesin kabrinde diri olduğunu söyleyemeyiz biz bunu bilmiyoruz ama peygamberlerin kabir, kabirlerinde diri olduğu bildiriliyor bize. peygamberlerle şehitlerin Yani burada peygamberlerin kabirlerinde diri olmaları hakkında bildirilen ifade onların hayatının berzah hayatının başkalarınınkinden farklı olduğunu ifade eder. Yine şehitler hakkında Onlara ölüler demeyin ifadesi de onların berzah hayatının başkalarından farklı olduğunu ifade eder. Yani birisi tutar da evet birisi tutar da madem peygamberler kabirlerinde diridir o halde bizim işlerimize yetişirler derse batıl bir iddiada bulunmuş olur. Çünkü Allah azze ve celle Nebi Aleyhisselatü vesselam böyle bir bilgi vermiyor bize.